Oh yeah. Müzik 8 Aralık Salı. Yıl 2015, ay 12, gün 342, Kasım 31. 1437 Hicri Sefer 26, 1431 Rumi Kasım 25. Günün sözü: Bir insan bilgisizliğini biliyorsa o bilgisiz değildir. Jeremy Taylor. Büyük Saatli Marif Takvimi. Acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja, Vidalita Que te estoy buscando Junto a la base habitada, yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas, la la y la la y la y la y sácate el sombrero cuando lo digas. la lejana y pura a la patria cantada sin amargura no hay más huella canejo que nave artigas y jugate el pellejo cuanto la sigas patria sola y patria vida lita patria sola y muda Rompe tu silencio vitalita, vamos en tu ayuda, en tu ayuda y paisanos monten maguales vamos mano con mano los orientales, la rara y la rara y la rara y la y rara vamos mano con mano los orientales. Merhabalar. 94.9 açık radyadısınız ve açık gazda başladık. Mikrofonda ben Can Tonbil, teknik basada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşerler birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madrese saat 9.10 kala civarında bağlanıp Paris'teki iklim zirvesinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ayrıca bugün iklim için programında Özge Karada son gelişmeleri aktarmaya devam edecek bu hafta da bildiğiniz üzere Ömer Madra aramızda yok ama önümüzdeki haftadan itibaren de açık kasteyi kaldığı yerden kaldığı kışından devam edeceğiz. Evet dinlediğimiz parçanın ismi Vidalita Jose Artigas'tı. Parçayı seslendiren isim de Alfredo Zitarrosa'ydı. Neden dinlediğimizde ise Eduardo Galeano çıktır.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 Artigas Ölüm mimarisi bir askeri uzmanlık alanıdır. 1977'de Uruguay'daki diktatörlük, Jose Artigas'ın anısına bir anıt kabir inşa ettirdi. İnsanın göz zevkini bozan bu yapı, lüks bir hapishane oldu. Ölümünden bir buçuk asır sonra kahramanın oradan kaçabileceğine yönelik ciddi kuşkular vardı. Diktatörlük, mozoleyi dekore etmek ve esas niyetlerini gizlemek için duvarlara, Ölünün sarf ettiği bazı sözleri asmak istedi. Ancak Amerika kıtasının ilk tarım reformunu yapmış olan kişisi, kendisine vatandaş artı dedirten general, en çok ayrıcalığa halkın en mutsuz kesiminin sahip olması gerektiğini söylemişti. Atalarımızdan kalan zengin mirasımızı ihtiyaçtan dolayı asla yok pahasına satamayacağımızı ifade etmişti. Yetkisinin kaynağının halk olduğunu ve halkın karşısında bir anlam taşımadığını defalarca tekrarlamıştı. Askerler, tehlike arz etmeyen hiçbir cümlesini bulamadılar. Bunun üzerine Artigas'ın dilsiz olduğuna karar verdiler. Siyah mermerden duvarlarda, tarihlerden ve isimlerden başka hiçbir şey yok. AYNALAR Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Salı günçü. Evet, günün tarihine baktığımız zaman ise 301 yıl önce bugün. 201 yıl önce bugün ilk trafik ışıklı, ilk ışıklı trafik lambalarının Londra'da kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ve 1941 yılında bugün ise Pearl Harbor saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı'na resmen başlamış, girilmiş oldu deniliyor. 1987'de ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbachev Orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için anlaşmıştı diye konuşuluyor günü tarihinde bugün de. Evet füze krizi tarihte son bulmuş gibi durabilir ama farklı şekillerde günümüzde de devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rus Büyükelçi savaş gemisi Sezer Kunikov'un İstanbul Boğazı'nın geçişi sırasında gemideki bir askerin omzunda füze taşınmasından dolayı uyarılmış. Dün bu haberi vermiştik detaylı bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da ilk kez Suriye ordusunun derelizordaki kampını vurduğu belirtiliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı olayı kınamış, koalisyon kampın vurulduğunu ise yalanlamış. Çalışma haberleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Beşika kampına bu hafta yapılması planlanan askeri takviyesini durdurmuş taraf gazetesi. Bağdat Ankara'ya Rusya kartını açtı diye Sülmanşet'ten duyurmuş bu durumu. Musul'a asker gönderen Türkiye'ye tepki gösteren Irak Savunma Komitesi Başkanı Elzamili, Rusya'dan yardım isteriz demiş. Bununla da alakalı çeşitli detaylar var. Türkiye işgalcilik de suçlamış Elzamili. Kısa sürede Rusya'dan Irak'a doğrudan askeri müdahale bulunmasını isteyebiliriz demiş. Abadi de Başbakan Abadi de Türkiye askerini çekmezse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gideceklerini söylemişti. Bunu da hatırlatalım. Bu durum bu gerilimle de devam ediyor. NTV'deki habere göre ise Kuzey Irak'taki Başıka kampına bu hafta yapılması planlanan asker takviyesi durdurulmuş. Sınırda bekletiliyormuş askerler. Türk askerleri. Çatışmaların olduğu bölgelerle devam edecek olursak Dünya Gıda Programı'nın yemenin Kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulunduğuna dair bir durum var. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Ahmet müzakerelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleşmesi için 15 Aralık'ta Yemen'de ateşkesin başlama ihtimali ise neredeyse kesin diyerek bu kıtlık durumunun karşısında iyi bir haberi söylemiş. Bir ateşkes çabası da varmış. Ama ateşkesin olduğu fakat barışın imzalanmamasına rağmen ateşkesin olduğu zaman zaman ise çatışmaların yaşandığı bir cephe daha var. Ermenistan-Azerbaycan cephe attı. Burada çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üst teymen hayatını kaybetmiş. Azerbaycan ordusu da Ermenistan mevzilerinin havan toplarıyla atışlaştıklarını açtıklarını ve çok sayıda Ermeni askerini öldürdüklerini açıklamış. Doğruluğuna bakmak lazım tabi ki bu durumun. Yunanistan'ın başkenti Atina'da ise ortalık karışıkmış yine. Polis kurşunuyla yaşamını itiren 16 yaşındaki Alexis Gricopoulos'un ölüm yıldırım nedeniyle düzenlenen anma töreninin de ve yürüyüşlerde sokaklar savaş alanına döndü deniliyor Radikal'in internet sitesindeki haberde. Bu haber var. Bir çatışma haberi daha bir gerginlik haberi daha Amerika Birleşik Devletleri'nden bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde geçtiğimiz cuma duyurmuştuk. Kaliforniya eyaletindeki düzenlenen silahlı saldırının işitle ile bağlantılı olabileceğini açık gazete içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteler buna referans veriyorlardı. 14 kişinin öldüğü saldırının zanlılardan birinin de bağlı olduğunun açıklandığı haberi var. Bugün de çatışma haberleri yurt dışından bu kadar yurt dışına geri dönecek olursak yine aynı şekilde çatışmalardan Başka bir şey görebilmek mümkün değil gibi duruyor bu kısa zaman içerisinde çık da aktarabileceğimiz haberler arasında. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen, daha doğrusu devam eden, sokağa çıkma yasağı devam eden Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen saldırıda kentteki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa ya da Kurşunlu Camii'sinde yangın çıkmış. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çatışmalarda uzun namlulu silahlarla ateş açılması nedeniyle yangına müdahale edememiş. 24'lük haberde bundan bahsediliyor. Bu duruma tepkiler var. Mazlumlar eski başkanı Ömer Faruk ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu Diyarbakır'daki tarihi Kurşunlu Camii'nde bölgede çıkan çatışma sonrasında çıkan yangınla ilgili tepkilerini dile getirmişler. Zaman gazetesinde de bu durum. Dün Tahir, bugün tarih deniliyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Alçı'yı Hatırlıyor, anlıyorlar burada. Bir hafta önce katledilen karanlık eller, bir hafta önce Tahir katleden karanlık eller bu kez de şehrin tarihi miraslarını hedef aldı denilmiş. 500 yıllık Osmanlı eseri Kurşunlu Camii, dün çıkan çatışmada yanmış. Fotoğraflar var. Delik deşik olmuş e, cami var. Caminin avlusunun duvarlarındaki e, mermi izlerini görebilmeniz mümkün. Mehmet Bekeroğlu, önemli değerlerin ...korunmamasına şöyle tepki göstermiş... ...Tahir elçi ortadan kaldırdılar... ...şimdi onun korumaya çalıştığı tüm değerleri kaldırıyorlar... ...İsmail Avcı'nın haberi... ...Zaman Gazetesi'nden... ...tarihi... ...bu haberle başlayalım isterseniz... ...tarihi dört ayaklı minarenin korunması için... ...açıklama yaparken katletilen Diyarbakır Bara Başkanı... ...Tahir Elçi'den sonra... ...insanlık mirası... ...insanlık mirası eserlerde... ...karanlık odakların hedefi olduğu deniliyor... Sokağa çıkma yasağının bir haftadır devam ettiği Sur ilçesinde 500 yıllık Kurşunlu ya da Fatih Camii, Kurşunlu Camii ile Paşa Hamamı dün yakılmış 500 yıllar ayakta duran iki yapıdan bahsediyoruz. Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan yapılar Alevre içinde kalarak büyük zarar görmüşler. Resmi makamlar camiyi terör örgütü PKK mensuplarının yaktığını belirtirken örgütte yakın kaynaklarda polis helikopterinden atılan bombaların yangına sebep olduğunu iddia etmiş. Valilikte terör saldırıları yüzünden itfaiyenin yangına müdahale edemediğini açıklamış. 6,5 saat sürmüş yangın ve ardından kendiliğinden sönmüş. Mazlumdar eski başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu önemli insanların ve tarihi değerlerin korun korunamamasına tepki göstermişler. Gergerlioğlu da Yeter artık bu eserleri korurken canını veren Tahir kemiklerine kemiklerini daha fazla sızlatmayın demiş. Durum böyle. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan e, çatışmalarda dört ayaklı minare ile Sur Giregos Kilisesi ve Ermeni Katolik Kilisesi de büyük hasar görmüşler sadece. E, kurşunlu cami değil. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da Twitter'da biz Diyarbakır'ı UNESCO Dünya Mirası listesine görmek için uğraşırken çatışma ortamında cami ve tarihi yapıların tahribi ne acı diye yorumlamış. Oldukça trajik durumlar var Diyarbakır'da. Tarihi yapılar, Tarihçi'nin dediği gibi eee bu da heykellerinin Taliban tarafından yok edilmesini andıran bir barbarlıkla ya da IŞİD'in aynı şekilde Palmyra'daki, Suriye'deki ve Irak'taki tarihi eserleri törensel bir şekilde patlatmasıyla anılacak şekilde ortadan kaldırılıyormuş gibi duruyor. 500 senelik yapılar çöküş içerisinde Diyarbakır'da çok fazla bu duruma müdahale edilemiyor. Hatta itfaiye bile müdahale edemiyor. Çatışmaların ortasında kaldığı için bu yapılar. Evet... Zaman gazetesinden aktardım bu durumu. Diğer gazetelerde bu konuyla alakalı bir haber var mı diye bakıyorum. Bu vesileyle de gazetelerin manşetlerine bakabilme fırsatı bulabiliriz. Taraf gazetesinde yok Merkez Bankası'nın kontrolü kaybettiğinden bahsediyor Taraf gazetesi Öz manşetinde. Görev Görevi görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası artık bunu yapamaz hale geldi. Sürekli yükselen enflasyon Türkiye'nin dünya 5inciliğine atadı demiş. Özgür Düşünce Gazetesi'nde bu durum Yok. Tayrelci suikastıyla alakalı bir haber var ama Diyarbakır Baro Başkanı Tayrelci'nin öldürülmesinde yeni bir ihmal ortaya çıktı deniliyor. Güvenlik önlemi alınması gereken güvenlik önlemi alması gereken polisin Olaydan sadece 15 dakika önce istihbarat birimlerince uyarıldığı anlaşılmış. E, ve 400 bin Suriyeli kaçak olarak çalışıyor manşetiyle çıkmış bugün Özgür Düşünce gazetesi de. Bir gün gazetesinde de e, tarih yok oluyor diye verilmiş. E, kentteki ilk Osmanlı eseri Fethi Paşa ya da Kurşunlu Camii'nde yangın çıktığı devlet PKK'yı PKK ise devleti sorunu tutuyor denilmiş. Bu haberde de bir gün gazetesinin manşeti de gene ekonomiyle alakalı bakan Şimşek Rusya krizinin faturasının 9 milyar olduğunu söylemiş taraf gazetesi de bunu baklayı çıkardı şeklinde vermiş manşetten. AKP iktidarının bize bir şey olmaz tavrı devam ederken hükümetin ekonomi kurmayı Mehmet Şimşek Rusya krizinin olası sonuçlarına dair ters yönde bilgiler paylaştı deniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu durum var mı diye bakıyorum Evet var Cumhuriyet Gazetesi de vermiş Bunu, Tarihin yanlışını izlediler demiş Paşa Hamamında yangın çıkarken Dün de tarihi Geçtiğimiz pazar günü Paşa Hamamında çıkmış Yangın e, Dün de tarihi kurşunlu cami alevlere teslim oldu Diye yazıyor 500 yıllık cami yangında büyük hasar gördü İtfaiye giremedi Bu trajik durumda aynı şekilde betimlemişler Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise 9 milyon dolar deniliyor. Rus uçağına düşüren Türkiye 4 yılda mülteciler için harcadığı para kadar kayba uğrayacak şeklinde Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamasına yer vermişler. Ve e, kuşatma deniliyor. Rusya'nın ardından İran ve Irak'la diplomatik ilişkilerde gerildi diyerek de e, Putin'in IŞİD Türkiye üzerinden petrol ticareti yapıyor demesine, İran'ın bu sözlere destek vermesine, şimdi de Irak'ın Türkiye'ye karşı Rusya'dan askeri yardım isteyebiliriz demesine yer vermişler manşetten. Hürriyet gazetesi de e, Özgür Düşünce gazetesiyle aynı manşetle çıkmış. 400 bin kaçak Suriyeli işçi denilmiş. E, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun Artık Suriyelilerin kalıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak ekonomik etkilerini hesaplaması, hesaplaması, hesaplanmasına dair yaptığı araştırmaya referans verilmiş haberde. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi işbirliği ile yapılan çalışmanın sonuçları ürkütücü denilmiş. Suriyelilerin %54'ü 18 yaşından küçükmüş. Sadece 3686'sı kayıtlı çalışıyormuş. Ve çoğunlukla çocuk 400 bin Suriyeli kayıt dışı düşük ücretli ve sağlıksız koşullarda istihdam ediliyormuş. Kayıt dışı çalışanlar Türk işçileri aldığı ücret Türk işçilerin aldığı ücretin üçte birine razı oluyorlarmış. 400 bin Suriyeli kaçak işçi alıyor. Cami de yaktılar diye vermişler bu haberi de yani e, kurşun caminin yakılmasında e, aynı şekilde 1516 ve 1520 e, yıllarında döneminden Diyarbakır Valisi'nin yaptırdığı cami kullanılmaz hale geldi deniliyor. Durum bu. Hemen altında Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanukkah Bayramı'na dair bir mesaj var. Muhteşem inancına sahip tüm vatandaşlarımızın Hanukkah Bayramı'nı tebrik ediyorum diye bir mesaj yayınlamış. Erdoğan Hürriyet gazetesinde de bu var. Milliyet gazetesinde ise <gülüyor> Ee, özür dilerim. Tarihi cami terör kurban diyerek tam sayfadan vermişler bunu. Roket ya da el, bom el yapımı bomba olmasından şüpheleniliyormuş Diyarbakır Valiliği tarafından. UNESCO miras listesinde miras, miras listesine alınan camideki yangının PKK'lılarca çıkarıldığını açıklamış Diyarbakır Valiliği. Yangının roket ya da el yapımı bomba ile başladığı tahmin ediliyormuş. Camiye ait bahçe ve tuvalet bölümünün PKK'lı gruplarca çatışmalarda karargah olarak kullanıldığı can güvenliği nedeniyle yangına müdahale edilemedi ifade edilmiş. İki örgüt sorumlusu var deniliyor milliyetin haberinde. Çatışmalar sırasında gerek cami çevresi gerekse Sur ilçesindeki farklı mahallelerdeki birbirine bitişik evlerin duvarları yıkılarak evden eve geçişlerin sağlandığı tespit edilmiş. Kaynaklar burada halen yaklaşık 8 ile 80 ile 100 arasında Silahlı militanın bulunduğunu söylüyormuş Grubun daha kadrolarından Gelen iki örgüt sorumlusu da bu Kişiler arasındaymış Tam sayfadan vermiş bunu Daha doğrusu e, manşetten vermiş Asker çekilmiyor Demiş e, Davutoğlu da Ön haberi yalanlarcasına Başbakan Davutoğlu Başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Toplanmış güvenlik sirvesi. işi de karşı peşmerge eğitmek için oluşturulan Musul'daki Başika o Son durum ele alınmış Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Irak hükümetinin tepkisinin ardından Başika'ya planlanan yeni asker nakilleri durdurmuş. Hı, durdurmuş. Ancak gönderilen askerlerden askerlerin çekilmesi düşünülmüyormuş. Başika'da yaklaşık 400 Türk askeri var diye yazıyor. Ee, onun hemen yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun net mesajları verilmiş bu roket atarla geçen e, Rus gemisiyle alakalı geminin bu şekilde geçmesi tahrik edici Montreux'da nasıl, nasıl geçileceği düzenleniyor Rusya olgun bir devlet gibi davransın bu gerginliğin Rusya faydası yok geri kabul Türkiye'den gidenleri kapsıyor e, İran iftira atmayı bırakmalı Türkmenlere her türlü desteği veriyoruz bunlar özetiydi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş olan dün yaptığı açıklamalardaki e, özetini verdim. Evet. Tarihe terör denilmiş bu yangında e, Habertürk gazetesinde aynı bilgiler de var. Teröristler lojmana saldırdı diye de yazıyor hemen altında. habertürküne haberi olduğu gibi aktarıyorum. Hakkı hârdaki teröristler adlıya lojmanlarına hedef aldı. Balkonda oturan hakim yüce şans eseri kurtulmuş. E, Habertürk'ün manşetinde ise dolandırıcılık müfredata denilmiş. Emniyet dolandırıcılara karşı harekete geçmişler ve ders kitaplarında tiyatro ve tv'lerde mağdurlar uyarılacakmış. Potansiyel mağdurların uyarılacağından bahsediliyor galiba. Kadınlar daha uyanıkmış. Karşı strateji planı yapılacakmış. Bunun gibi şeylerden bahsediliyor. Sabah gazetesinde bu var mı? Evet. Yaklaştık sonunda. Hükümete yakın gazeteler var. Tarih camide terör yangını denilmiş. Aynı şeyleri söylenilmiş. Diyarbakır valinin verdiği detaylar verilmiş. Yeni Şafak sitesinde de bu durum var. PKK'nın savaşı İslam'la diye büyük bir e, iddiada bulunmuşlar. Özel Harekat Polisi'nin camiyi temizleyip namaz kıldığının fotoğrafını vermişler. Altına da Kur'an-ı Kerimler'den süper yaptılar diye bir fotoğraf koymuşlar. Fotoğraf paylaşıyorlar. Alt alta ilkinde özel harekat polisleri altında da Kur'an-ı Kerimler'den oluşan kitap yönünün önünde durduğu Pencere fotoğrafı vermişler Bunda PKK'lı militanlar siper yaptı denilmiş Kobani'de kalkışmasından kütüphaneleri kültür merkezlerini yakan PKK diye devam eden bir haber var Ezanları susturulan cemaatleri kovulan camiler diye devam ediyor Terör örgütü tarafından üst kullanılarak, üst kullanılan daire iddialarla e, de, haberin ilk ve başlığı sonlanıyor. Camilerin mühimmat deposu olduğu, ezanın sustuğu ve cemaatin kovulduğundan bahsediliyor aynı şekilde. Yeni Şafak Gazetesi en detaylı veren gazete olmuş bu haberi. Star Gazetesi ise vermiş mi diye baktığımız zaman Star Gazetesi de cami düşmanı PKK diye vermiş. Gene aynı şekilde valilik bilgilerinden e, görülen haberleri var. Valilik bir valilik açıklamasından e, doldurulan haber metni var. Akşam gazetesinde ise var mı? Var. hainler tarihi cami yaktı denilmiş gene aynı şekilde. 20 terörist de öldürüldü deniliyor. Sur'daki operasyonlarda 18 terörist etkisiz hale getirmiş. Bildiğiniz o etkisiz hale getirmek ölüm demek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mardin'in Nusaybin'de de 2 PKK'lı öldürülmüş. Bu haberi de akşamdan okuyoruz. Evet bu haber bu şekilde görmüşlerdi gazeteler. Diğer konulara da bakacak olursak. Bu arada çalışmalar ve sokağa çıkma yasakları da devam ediyor. Bunları da unutmamamız lazım. Türkiye'nin özellikle birçok bölgesinde e, bu çatışmalar gerginliğe dair olan haberleri görebilmemiz mümkün. Kent savaşına döndüğüne dair çeşitli açıklamalar vardı yakın zaman içerisinde gelen. E, abi şimdi de işte aynen Suriye'de olduğu gibi evlerin içerisinden... E, duvarların kırıldığını ve geçişler sağlandığını, bir kent savaşına döndüğüne dair çeşitli şekilde tekrarlanan detayları da görebilmek mümkün. Ee, diğer gerginliğe geçersek Rusya'ya Montre uyarısı deniliyor El Cezire Türk'te. Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov e, dün Rus savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemideki bir askerin omuzunda füze taşıması ile ilgili olarak dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Hafta sonu olmuştu bu olay pardon. Karlov Bakanlık'ta Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Büyükelçi Burak Özlü Gergin ile görüşmüş ve diplomatik kaynaklar görüşmede, El Cezir Türk'ün diplomatik kaynakları görüşmede gerek Montre Sözleşmesi'nin gerek Uluslararası Hukuk'un ruhuna lafzına uygun olmayan, geçişle doğrudan ilgisi bulunmayan hareketlerin tekrarlanmamasının beklendiği vurgulanmış. Evlil Çavuşoğlu oldu provokasyon olarak nitelendirmişti. Bir diğer trajik ve ilk olarak nitelendirilecek durum ise Suriye'den geliyor. Ee, Suriye Dışişleri Bakanlığı koalisyon güçlerinden 4 jetin geçtiğimiz akşam e, kampa, derezordaki bir kampa 9 füze hattını belirtmiş. Bakanlık olayda 3 askerin öldüğünü 13 askerin de yaralandığını duyurmuş. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu saldırı kınanmış. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ettiğinden bahsetmişler Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ee, ve bakanlık benzer bir olayın tekrarlanmasının engellenmesi için Birleşmiş Milletleri gerekli önlemler almaya acilen ve, ve, ve acilen harekete geçmeye çağırıyormuş koalisyon ise yalanlamış i̇şte karşıtı koalisyon sözcüsü Steve Warren haberleri gördük ancak Derezor'da bahsedilen e, bu bölgenin bahsedilen bölgesinde yerinde Dün hiçbir saldırı düzenlemedik demiş. Amerika Birleşik Devletleri Ordusundan Albay Warren vurdukları bölgenin askerlerin öldürüldüğü söylenen yere yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta olduğunu söylemiş. Dün vurduğumuz bölgede insan yoktu, sadece petrol kuyularını vurduk demiş. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinden yapılan açıklamada, Campen Terör örgütü IŞİD kontrolündeki bölgeye yaklaşık 2 km uzaklıkta olduğu belirtilmiş. Böyle bir durum da var buradan kampın. Açıklamada Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalayan koalisyon güçlerinin ilk kez rejim askerlerini öldürdüğünün altı çizilmiş. İlk defa Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı aynı fikirde gibi duruyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz gün Rakka'daki IŞİD hedeflerini vuran koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da 49 örgüt üyesini öldürdüğünü bildirmişti. Bunu dün aynı şekilde açık gazetede söylemiştik. Asker takviyesinin durdurulduğundan bahsediliyordu işte. Bu konuyla da alakalı detaylar var. Kuzey Irak'taki başı kampına yönelik asker takviyesi Irak merkezi yönetiminin tepkisi üzerine durdurulmuş. Yeni askerler sınırda bekliyormuş. Ama oradaki askerler geri çekilmiyormuş. Özetle böyle. E, 350 askere sınırda bekleyen emri verilmiş. Bağdat'ta yürütülecek temaslarda anlaşmaz sağlanırsa 350 askere hareket emri verilecekmiş. Irak Başbakanı Haydar Elibad'ye bir mektup göndermiş olduğundan bahsediliyor. Başbakan Davutoğlu'nun. Irak hükümetinin hassasiyetleri giderilinceye kadar başka yeni asker gönderilmeyecek denilmişti. Diye hatırlatılıyor. Aynı şekilde Irak Başbakanı'nın da 48 saat süre vermesi var Türkiye'yi askerlerini çekmesi için yoksa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gideceklerini söylemiş söylemişti. Bu arada Barzani de Ankara'ya geliyormuş. Irak Kürdistan'ı ya da gazetelerin yazdığı şekliyle, entimini NTV'nin yazdığı şekliyle çünkü Anadolu Ajansı'nda Kürdistan olarak görebilmek mümkündü bu haberi. Geçtiğimiz cuma günü söyleyeyim Aktarmaya çalışmıştım. Irak e, Kürdistan'ı Başkanı Mesut Barzani 9 Aralık'ta Ankara'ya gelecek deniliyor. Görüşmelerde hem Peşmerge'ye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen eğitim hem de IŞİD'le mücadele konuları ele alınacakmış. Böyle bir detay da var. Ee, Yemen'deki kıtlığa ve barış ortamına ardından da e, Azerbaycan cephesine Yunanistan'daki sokakların savaş alanına dönmesine ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bernard, e, Bernard, Bernardino e, saldırısı işi de bağlı olduğunu açıklamasının haberine geçmeden önce kısa bir ara verelim ardından kaldığımız yerden çatışmalardan kaldığımız yerden çatışmaları aktarmaya devam edeceğiz. Açık kaste. Seçen Plastik banttan. E, Lennon Legend adlı albümünden dinledik bu parçayı Neden dinlediğimizin malumatı ise Aslında yarın da saklı Yarın John Lennon'un Central Park West'teki Dakota Apartmanı önünde vurulmasının Üzerinden tam 35 yıl geçmiş olacak Biz de e, Bu hafta çalacağımız parçaları John Lennon'a ve Birlikte çaldığı gruplara ayırdık ee, geçtiğimiz pazartesi günü dün yani e, Editör ve çevirmen Doğru Gürdesi'nin Ömer Madar'ın bir söyleşisini Dinlemiştiniz bunu internet sitesinde Bulabilmeniz mümkün olacak e, Ve yarın da yani Lennon'un ölümünün ardından 35 yıl sonra Sizleri kayıp bir röportajı dinleteceğiz Counterpunch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'ın 1971 yılında Lenin'in de le yaptıkları söyleyişi sizlere sunacağız oldukça politik ve bir söyleşi aynı zamanda Lenin'in politik görüşlerinin doğrudan aktarıldığı bir söyleşi olarak denetlendirebilmek mümkün. İki bölüm halinde yayınlayacağız bu söyleşiyi. İlki Çarşamba günü saat 9:30'da olacak. İkincisi ise Perşembe günü saat 9:30'da olacak aynen açık gazette Evet ki bir ise chance böyle bir şans diyoruz ama bugünkü gazetelere baktığımız zaman Savaştan başka hiçbir şey yok gibi duruyor. Mesela Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen Hürriyet Gazetesi'ndeki habere bakalım. Sür manşetten Suriye'deki savaştan kaçan insanların durumunu anlatan bir manşetten daha doğrusu Suriye'deki savaştan kaçan insanların durumunu aktaran bir haber var. Suriye, 400 bin kaçak Suriyeli işçi deniliyor. Biraz önce bahsetmiştim detaylarından. Onun hemen solunda gene manşetten. 11 asırlık mücadele deniliyor. Savaşla birlikte Türkiye gündemine oturan Türkmenlerin 10. yüzyıldan bu yana süregelen Suriye macerasını e, ve de uzmanlara anlattırmışlar. Suriye Türkmenleri yazı dizisinde Gökçe Aitoğlu'nun yazdığı şekliyle Suriye'deki savaş gene konu olan. Onun hemen altında Irak'ta olan e, gerilim ve savaş durumlarından bahsediliyor. 350 komando beklemede denilmiş olmalı. E, onun hemen altında Obama'nın açıklaması var. Bu sefer işitten bahsediliyor. ABD halkına seslenen Obama IŞİD'i yok etmek üzere dört ayaklı plan açıklamış. Üçüncü ayakta Türkiye varmış. Obama sınırı kapatmak için Türkiye ile çalışıyoruz denilmiş. Onun hemen altında Rus Büyükelçiye füzeli geçiş tepkisi denerek bu savaş halinin Rusya ile olan kısmından bahsedilmiş. Onun biraz daha sağında. Camiyi de yaktılar denilerek biraz önce bahsettiğim Diyarbakır'daki kurşunlu caminin yanmasından bahsediliyor. Onun sonunda ise bu sefer Rusya ile tekrardan Rusya ile olan ilişkilerin savaş durumlarının ekonomiye yansımasından bahsediliyor. Onun sonunda ise Hürriyet'e olan basına olan saldırıdan. Bahsediliyor. Hürriyet gazetesinin Bağcılar'daki binasına 6 ve 8 Eylül'de yapılan iki saldırının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen saldırganlarla ilgili henüz bir dava açılmamış. Bu haber var. Basına saldırı var. Ee, ve bu konuyla alakalı olmayan bugünkü Hürriyet gazetesinin manşetinde ise sürmanşetindeki magazin haberlerini geçtiğimiz zaman... Bir Fransa'daki e, seçimler var. Yine burada da terör saldırılarına ve göçmen krizine referans veriliyor. Terör saldırıları ve göçmen krizi gölgesinde yapılan Fransa'daki bölgesel seçimlerde aşırı sağcı ulusal cephenin e, ülkede birinci parti olmasından bahsediliyor. Burada da savaş durumlarından bahsediyoruz yine. Ve e, sadece neredeyse bir haber var gerilimle alakalı olmayan o da Erdoğan'ın Hanuka mesajı olarak verilmiş sevin binancına sahip vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum demiş. Geri kalan bütün haberler savaşlarla ve gerilimlerle alakalı Amiral Gemisi denilen gazetede. Evet. Barış'a bir şans vermek vermenin tam zamanı olduğu zaman e, günlerden geçiyoruz galiba. E, Yemen'e dönelim. Yemen'de gıda kıtlığının eşli, eşliğinde olduğundan bahseden e, çeşitli haberler var. Dünya Gıda Programı Yemen'in kıtlığının eşliğinde olduğunu uyarısında bulunmuş. Bölge Direktörü Hollingworth, güvenlik endişelerine rağmen ülke genelinde her ay 1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırdıklarını söylemiş. Bununla birlikte nüfusun yaklaşık yarısına yakını kıtta yalnızca bir adım uzaklıktaymış. Uluslararası toplumdan yardım isteniyor. Yemen'de 22 vilayetin 10'unda gıda güvenliği konusunda acil durum yaşanıyormuş. Ve çatışmalardan en çok etkilenen Thais, Sana'a sana da Marip, El Bayda ve El Jeb vilayetleriyle sel felaketinin vurduğu yerlerde durumun daha da kötü olduğu söylenmiş. Çatışmalar sebebiyle evini terk eden Muhammed ah Ahmet Hassan ise e, her türlü yardıma muhtaç olduklarını söylemiş. Üzerinde yatacak bir şeyimiz bile yok demiş bu kişi de, bu Yemenli de. Yemen'deki iç savaş sebebiyle 2.3 milyon kişi evlerine terk etmiş, 120 bin kişi de ülke dışına kaçmıştı demiliyor. İyi bir haber ise Anadolu Ajansı'nı görebilmek mümkün bu konuyla alakalı. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi İsmail Valet Şeyh Ahmet Yemen'de krizin tarafları arasındaki müzakerelerin 15 Aralık'ta İsviçre'de başlayacağını söylemiş. Bu süre içerisinde insanlar açlık ve yokluk çekmeye devam edecekler ama... Deniliyor ki e, müzakerelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleşmesi için 15 Aralık'ta Yemen'de ateşkesinde başlama ihtimali neredeyse kesin. Ahmet bütün tarafların ateşkes teklifine olumlu cevap verdiğinde kaydetmiş. Ama Suriye gibi bir örnek var karşımızda. Suriye'de taraflar masaya oturduğu zaman uçaklardan bombalar, şehirlerden de çatışmalar eksik olmuyordu. E, umalım ki Yemen'de öyle bir durum olmasın. Ve sadece ateşkesle de değil barışla da sonuçlansın. Çünkü ateşkes olduğu zaman zaman zaman gerilimleri arttığını ne zaman nerede çatışma ortamının tekrardan yükseleceğini bilmek çok kolay olmuyor. Azerbaycan Ermenistan cephesinde yaşananlar gibi. Ee, Azerbaycan savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cephe hattında çıkan çatışmada Ermenistan tarafından açılan ateş sonucu üstelmenlerinden birisinin hayatını kaybettiği açıklanmış. Bunun karşısında da 24 saatte havan toplarıyla dövülmüş Ermenistan'daki mevziler çünkü savaş halen devam ediyor atışkesi olsa da Ermenistan tarafından onlarca askerin öldürüldüğünü birkaç aracında tahrip edildiğini duyurmuş Azeri yetkililer Ermenistan tarafının ise savaş kayıplarını kamuoyuna sakladığını iddia etmişler. Yunanistan'da da durum şehirlerde, başkent Atina'da karışıktı. Polis kurşunuyla yaşamını yitiren 16 yaşındaki Alexis Grigopoulos'un ölüm yıldönümü nedeniyle çeşitli öğrenci dernekleri, sol gruplar yürüyüş düzenlemişler. Yürüyüşe polisin müdahalesi sonrası sokaklar savaş alanına dönmüş. Anadolu Ajansı'nın Radikal'de yayınladığı haber bu. Eylemcilerin bir bölümü polise taş motof bildiğiniz görüntüler... Ya da bildiğiniz haber veri şekilleri e, Grubu dağıtmak için de ses bombası Ve göz yaşartıcı gaz kullanılmış Olaylar sırasında Yaklaşık 200 kişilik grubun Atina Teknik Üniversitesi'ne girmeye çalışması üzerine Çevik kuvvet polisleri saldırmış e, Bir yangın orada da çıkmış Solomu Caddesi'nde göstericilerin Molotov kokteyli fırlattığı Dört katlı bir binada çıkan yangın İhtifa ekiplenince söndürebilmiş İyi tarafı da bu galiba söndürülebiliyor Yangınlar halen Hatırlatmak gerekirse Atina'da Alexis Grigopoulos isimli öğrenci 6 Haziran 6 Aralık 2008 tarihinde iki polis memurunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti ve ardından başlayan protesto gösterileri 2 hafta sürmüştü. Grigopoulos kasıtlı ateş açtığı belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri 10 yıl hapis cezası almıştı. Ve e, BBC'nin e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sen Bernardino saldırısındaki e, de, haberlerinden bahsetmek gerekirse saldırganlardan, e, zanlılardan birisinin işi de bağlı olduğu açıklanmış Amerikalı yetkililer saldırgan kadının, e, saldırının kadın zanlısı Taşfin Malik'in başka birinin ismini taşıyan bir Facebook sayfasında işi de bağlıyım, lideri Abu Bekir Bagdad'ı destekliyorum dediğini bildirmiş. Bu ifadenin daha sonra silindiği belirtiliyor. Böyle karışık bir durumda ortaya söz konusu. Amerikan New York Times gazetesi ise işinin saldırılarla çift yönlü yöneldiği kanıtının olmadığını savunmuş. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu ya da bildiğiniz ismiyle FBI saldırıları hala incelemiş. Saldırının düzenlediği sosyal yardım merkezinde bazı patlayıcı maddeler, çiftin evinde yapılan aramada bazı silahlar ve binlerce mermi bulunmuştu. Bu yapılan aramaların da görüntüleri oldukça ilginçti. Ee, önce polisler giriyor, ardından gazeteciler açılıyor ve evin içi delilleriyle beraber, oradaki yaşayan insanların kullandığı eşyalarla beraber, içeride onlarca gazeteciyle beraber canlı yayında bir incelemeye tabi tutuluyordu. ...ilginç görüntüler de vardı. Tam olarak aydınlatılmadığı bir saldırı olarak da... E, ...nitelemek mümkün galiba. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Kaliforniya eyaletindeki... ...14 kişinin öldüğü... ...San Bernardino saldırısının. Evet... ...bugün epey bir çatışma haberleri verdik. Ne yazık ki. E, umalım ki önümüzdeki günlerde... ...daha iç haberlerle karşılaşalım. Belki e, Ömer Madrid'e ...birazdan bağlanacağımız... Normal Madrid'de iç açıcı haberler vardır da ondan ötürü modlimiz biraz yükselir. Paris'te son tango. COP21. Açık Radyo iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Günaydın hocam, merhabalar. İyi günaydın, Nelar İyi değiliz. Bugün işte biraz önce bahsediyordum, belki duymuşsunuzdur. Türkiye'nin amiral gemisi Hürriyet gazetesindeki haberlere baktığımızda ilk sayfadan verdikleri haberlerden sadece biri savaşla alakalı değil. O da Erdoğan'dan yapılan bir kutlama mesajı. Ufak bir 10 santim 10 santimlik bir kare içerisinde verilmiş. Geri kalan bütün haberler çatışmalar ve savaşlar savaş durumları ile alakalı. Magazin haberlerini geçiyordum. Evet. Durum bu Türkiye'de. Yani dünyada ve tabi bu iklim gelişmelerinin artık son dört gününe girilmiş durumda. Ama tabi ünlü bir gelişmeden bahsetmek mümkün mü bilmiyorum. Birkaç hemen özetlemeye çalışayım. İlk bir, e, Müze müzedü Londra yani insan müzesi diye adlandı. Antropolojik müzeyden açıldı. Orada e, iyi bir insanlığın tarihine ilişkin bir Sergi var, onun bir parçasını da şey oluşturuyordu. Bu bir sergi, Magnum Fotoğraf Ajansının da bizim, bizim, bizim gücümüz var, biz bu değişikliği gerçekleştirebiliriz adı altında işte çözümler. Hı hı. Mesela işte değişikliği yıkıma karşı insanın teknik teknolojik çözümler üzerine bir bölümü vardı sergi. Hı hı oldukça büyük bir hayal kırıklığı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte pirinçlerin mesela dünyadaki beslenme şeyinin en büyük maddesi olan pirinç, buzaydan da daha fazla. Bütün işte, Asya'da falan Güney Asya'da, ödü Asya'da pirinç üretiliyor ya. Evet. Onun yolu işte çok metan gazı çıkarıyormuş diye tabii biliniyor o Hı -hı. şeyden çeltik tarla verimlerine, işte onu kurutma teknikleri, biz biten kurutma sonra bir dönem silah bırakması yani gibi şeyler üzerinde konuşuluyor ama hiçbir şekilde yani hayvancılık endüstrisinin yüzde diye ulaşan hayvancılık endüstrisinin etkisinden bahseden var. Ne de çok işte çöpler çok fazla çöp çıkarıyoruz, onların atılması, yakılması lazım yeni çöp yakma teknikleri üzerinde falan ayrıntılı şeyler var. Evet. Tüketimi engellemeyen herhangi bir çözümeyen enerji tasarrufından bahseden yok. Yani şimdi genel durum bu sergi oldukça iyi bir şekilde yansıtıyor. Fazla eleştiren de olmak istemiyor insan ama evet. yani iklim değişikliğinin aslında gezecenin ee, yani çıkışmasının önlerine yetip etmeyeceği konusunda bir hayli tereddütçü var. Mesela şöyle artışı şey, önleme bütün görüşmeler onun sebebiyle Halbuki bütün artık suların altında kalmak üzere olan ada Yapabilecekleri mekanizmayı kurmak. O da şey bile konuşulmuyor. Yani şu anda artık tercih etmek zorunda kalmış olan, kalmakta olan ülkeler var. Yani şimdi şey girdiğimiz zaman Burcu'da ilk sürü karşılayan şey bütün o 50 ülkenin bayraklarını yapıştırılmış olduğu yüksek böyle kolonlar var silingirler var. Hı hı. Onlardan bazılarının <gülüyor> boyu, yani hepsi aynı boyda tabii. Ama bazı ülkelerinin en yüksek yeri o kadar zaten. Onların <gülüyor> hepsi harbayı yemek üzere. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ee, ve onlara da herhangi bir tedbir düşünülmemiş. Yani ya e, kuraklıktan ve savaştan parçalanarak e, kaçan Suriyeliler için ne yapılacağı konusunda herhangi bir şey var mülteciler ya da, e, şeyler, için. Ya Bangladeşlilerin altında kaldıkları e, durumda ne yapılacağı var ki bazıları mesela onların da yeni bir bilgiye göre Avustralya'da mülteci kamplarında şartlar o kadar kötüymüş ki e, bazı mülteciler artık nitar e, etmemiz için yardıma vermiş hmm. mesela böyle bir şey yapar. Açıktrajında e, ama yeni şeh bakılacak olursa bir şeyler gösteriyormuştu geçen tanesi. Joe bu konuda ulusan e, aktivistlerden bir tanesi. Yani insanları harika karşılıyorlar diyorlar. Burj'de ben beni dikkatimi çekmişlerdi i̇şte böyle. Bugün başka hoş Fransız kadınlar Bonjour, siyasi işte, şeyler, o kadar <gülüyor> ama işte bütün bunlar aslında e, bir şey çok önemli bir Kırmızı çizgileri gizliyor e, diyorlar ve bir tek e, unutsin bu Cuma gecesi Cuma akşamına kadar sonuçlanması bir şekilde mucizevi bir şekilde anlaşma çıkarılmışlar tartışma var ama her halde artık Kırmızı çizgilerin her yerdeki Kırmızı çizgileri çekmeyi zaman sadece az kaldı. Kariş'teki e, metin üzerinde çalışılan metinle de değil <gülüyor> her yerde bu kılın çekmenin zamanı görülüyor ve bir takım kulağımıza gelen bilgilere göre cumartesi günü bütün şeylere rağmen bir sürü yürüyüş yapılacağı yönde daha, yerinde, Neyse, daha yüksek sesle söylemeyin gene de evet ne olur ne olmaz sadece iddiaymış yok böyle bir şey evet <gülüyor> şekilde konuşmak lazım ama mesela Paris'in bütün bu hem Paris mevzisinde de daha sonra bir yani Paris'in hayat devrimlerle, hayat geçmiş bir tarihi olduğu için Paris evet. o kaldırım taşlarını kendisiyle şişirilmiş kaldırım taşları yapılıp ya plastikten üzerlerine de temizlediğini çiziliyor. onlarla barikat yapıldığını çok sanat eserlerinden de bahsediyor. Bakalım. Heyecanla ben de ne olduk biteceğini izlemeye çalışıyorum. Evet. Yani harika bir durum yok ama tabii mücadele devam. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz de aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz burada. Her durum ne kadar karanlık olsa da. Evet. Size de kolaylık Kolaylık bari. Peki. Hadi. Görüşmek Çok üzere. Paris'te son tango. KOK 21 Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Açık Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can Merhabalar. Bugün gündemimizde iki seçim, bir iç çatışma hali, birden fazla da yurt dışında gerginlik haberleri var ama galiba dün konuştuğumuz üzere seçimlerden başlayacağız. Evet, Fransa'daki seçimler aslında siyasal yönetim açısından çok belirleyici seçimler değil. Çünkü sonuçta belge seçimleri. Evet. Fransa'da 20 bölgeden bir yerel reform sonucunda 22 bölge birleştirilip 13 bölgeye geçen sene, 2 sene önce indirildi. Bu birleşmiş bölgelerin yani 13 daha büyük ebattaki bölgenin parlamentosunun seçimleri Bölge Başkanı'nın parlamento içinden seçilecek sonra Burada önemli olan tabii herkesin bildiği gibi artık ulusal cephenin yani aşırı sağın hem Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %20'yi geçmiş olması, ardından 2015 başında yapılan il genel bizim il genel meclisine denk düşen il yönetimi seçimlerinde %25'e yaklaşmış, yirmi 25'i geçmiş olması ve bu sefer de bölge seçimlerinde %30'a çıkmış olması. Artık Fransa'nın birinci partisi konumunda Ulusal cephe Fransa'da iki turlu seçimler olduğu için tabii birinci parti olmak her yerde çoğunluğu elde etmek anlamına gelmiyor. İkinci turda e, ikinci ve e, onun gerisinde kalanlar birleşip birinci geleni engelleyebilirler. Fakat e, o itibariyle baktığımızda yüzde otuz e, çok yüksek bir oran e, ve ulusal cephenin e, şu anda... Fransa'da belki milletvekili seviyesinde gücü yok iki turlu seçim nedeniyle ama nispi temsil sistemi uygulanıyor olsa bugün belki Fransa'da birinci olmasa bile ikinci parlamentoda ikinci grubu oluşturabilecek parti olma kapasitesi var. Tabii şunu da belirteyim seçimlere katılım yerel parlamento seçimlerine ve e, Avrupa Birliği Avrupa Parlamento seçimlerine katılım Fransa'da e, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine katılımlarından hep daha düşük olur hı hı. burada da %50 katılımın olduğu bir seçimden bahsediyoruz e, dolayısıyla e, tabi ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde seksen yüzde seksen iki katılımın olduğu bir ortamda aynı sonuçlar çıkmayabilir ama şunu görüyoruz artık Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Cephe'nin lideri Marin Le Pen'in birinci gelmesi adaylar arasında birinci turda birinci gelme ihtimali çok güçlü <Gülüyor> ve şu anda da hem Sosyalist Parti'nin adayı Büyük ihtimalle Holland, hem de sağ Parti'nin adayı Sarkozy adaylık mücadelesi veriyor Jüphe'ye karşı eski e, dışişleri bakanı Juppe'ye karşı e, ikisinin de çok e, ilginç bir şekilde mücadelesi e, ikinci gelme mücadelesi birinci gelme umudunu biraz yitirdikleri için ikinci gelme gelenin cumhurbaşkanı seçilmesi hemen hemen garanti bu hmm. da e, bu da bir paradoks tabii aynı evet, zamanda evet, evet. çünkü ikinci gelen İlk iki ikinci tura kaldığı için Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci gelene karşı hem sağda hem solda bir e, ulusal cepheye karşı oluşturulacak e, güç birliği çerçevesinde seçilmesi hemen hemen garanti ama bu çok e, sorunlu bir seçim aynı zamanda tabii ki yani bir program etrafında seçilmek değil ulusal cepheyi engellemek için seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olacak zamanında 2002 yılında e, Şirak'ta böyle seçilmişti hatırlayacaksınız. Evet. Marine Le Pen'in babası beklenmedik bir şekilde ikinci tura kalmıştı 2002 yılında ve sosyalist adayı elimine etmişti. Evet. Fransa'da ulusal cephenin çok ciddi bir e, artık e, yerleşmiş olduğunu e, sadece bir öfke Tepki partisi niteliğini giderek eğitim e, gitirip aynı zamanda bir beklenti partisi hale dönüşmüş dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabi bu beklenti e, illa demokrasi beklentisi e, değil, e, daha çok güvenlik beklentisi, e, dışa kapanmanın sınırları kapatmanın hem iktisadi olarak hem siyasi olarak sınırları kapatmanın. Fransa'nın içindeki öz Fransızları daha iyi koruyacağına olan inançla desteklenen bir beklenti. Evet. Bir Burada çok ciddi bir Fransa'da ve Avrupa'da yaşanan hem iktisadi hem siyasi krizin yansıması olarak ele alabilir. Hı -hı. Sadece göçmenlerle ilgili bir tepkiye de indirgememek lazım Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü bu da var elbette. Ama örneğin bu Paris saldırılarından önce de Aşağı yukarı bu sonucu almasını bekleniyordu e, ulusal cephenin. E, Paris saldırılarındaki Sosyalist Parti e, yönetiminin beklenmedik olağanüstü hal uygulamaları, aşırı güvenlik politikası uygulamaları hatta tam tersine sosyalistlerin e, oy kaybını göre, e, göreli olarak sınırladığı da söyleniyor. Evet. Bunun en büyük beklentilerinden bir tanesi daha doğrusu bunun en büyük örneklerinden bir tanesini de Ömer Madra şey olarak söylemişti yaptığımız görüşmede. E, Fransa'nın en yoksul bölgelerinden Kalede, telaffuzu yanlışlıkla evet, olabilirim doğru. ve aynı zamanda Kort Azur bölgesinde en zengin ve en turistik bölgelerinden evet. biri olan bu iki bölgede biri en zengini, biri en fakiri e, ulusal cephe Yüzde kırk aldı iki yerde de yüksek olduğu söyleniyordu. Yüzde kırk. Evet. Yüzde kırk birinde yüzde kırk nokta bir, kırk dokuz birinde yüzde kırk nokta yedi gibi. Yani yüzde kırk aldı iki bölgede dediğiniz gibi Fransa'nın kuzey batısındaki yoksul sanayi ve kömür madenlerinin kapanması sonucunda iyice yoksullaşan bir D işçi sınıfı ve eskiden komünistlerin ve sosyalistlerin özellikle sosyalistlerin Fransa'daki kalesi olan bir yerden bahsediyoruz. Kuzey-batı dediğimiz yer Lille Kale bölgesi, Lille kentinin merkezinde olduğu bölge ee, ve e, bu bölgede sosyalistler gerçekten e, ta Jouret zamanından beri e, güçlüdürler komünistler güçlüdürler bir de e, Fransa'nın güneyi Nice, e, Côte d'Azur bölgesi. Orada da emeklilerin olduğu, yaşların olduğu, zenginlerin daha çok oturduğu bir bölge. ikisinde de %40 alıyor olması. Bu işin sadece bir zengin sınıf tepkisi değil, evet. daha farklı bir tepkiden kaynaklandırı. Farklı nedenlerle iki tarafta oy veriyorlar büyük ihtimalle ulusal cepheye. Güneyde daha fazla ee, bir e, ya göçmen Arap Magripli korkusu e, egemen büyük ölçüde e, kuzeyde ise bir şaşkınlık ve korumasızlıktan e, hükümetin iktidarın neoliberal politikaların sosyalistlerin ve sağın e, aynen neoliberal politikaları uyguluyor olmasının Avrupa Birliği'nin e, bir e, büyüme politikası bir istihdam politikası e, yürütmekten aciz kalmasının bütün bunların tepkisini e, ulusal cephe çok ustalıkla kendisine topluyor ve bir tür e, merkeze doğru yürüyüş halinde diyebiliriz. Bunu zamanında İtalya'da e, faşist hareketin e, devamcısı olan İtalyan Sosyal e, Hareketi e, yapmış ve kendisini e, bir Merkez Sağ Parti korumuna getirmişti e, Fini'nin başkanlığında e, Jean-Marie Marine Le Pen de aynı şeyi yapıyor kendi üzerindeki, partisinin üzerindeki babasından ve onun e, döneminin e, yönetici kuşağından kalan antisemit aşırı antisemit bir e, ve diğer taraftan Nazi e, işgali sırasında Nazilerle işbirliğine dayanan hükümetin, Vichy hükümetinin sempatizanı, düzen, emek, aile gibi e, değerlerin e, sempatizanı olan faşizan bir geleneği e, hızla terk ederek söylem seviyesinde e, düşmanı, tehlikeyi e, Yahudi ve Amerika e, olmaktan e, Arap ve Müslüman Evet. Çevirmiş durumda. Ve burada tabii çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. söylem söylemdeşi. Evet. E buradan Venezuela'ya geçelim mi? Sosyalistlerin bir diğer yeni Venezuela'da 1999'da Chavez seçilmişti. Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız. Ve bu Güney Amerika'da solun yükselişinin ilk işaretiydi. Ve arkasından dalga dalga diğer Brezilya'da, Arjantin'de, çok daha sonra Peru'da, Bolivya'da sol başkanlar seçildi. Çünkü Güney Amerika başkanlık rejiminde olduğu bir ülke. Chavez'in vefatından sonra onun yerine seçilen devamcısı onun mirasçısı olarak seçilen Maduro'nun çok hemen hemen hiç başarılı olamadığını söylemek lazım hı hı. ve dün yapılan pazar günü yapılan Venezuela'daki seçimlerde 1999'dan beri ilk defa chavez C Hareket sonradan Birleşik Sosyalist Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi adını alan parti ilk defa seçimleri kaybetti ee, parlamento çoğunluğunu kaybetti evet. ee, Parlamento 164 Milletvekilinden oluşuyor Şu andaki seçimlerin e, Sandalye dağılımına Baktığımızda e, Birleşik Sosyalist Partisi'nin 46 Milletvekili var Demokratik Birlik Masası'nın Muhalefetteki e, Kapriles yönetimindeki Başkanlığındaki muhalefetin Demokratik Birlik Masası adlı muhalefetin 103 Milletvekili var Daha dağıtımı bitmemiş olan 16 milletvekilliği Daha var Bunların aşağı yukarı 9 tanesinin Kapriles tarafına Demokratik Birlik Masası Tarafına gitmesi Bekleniyor bu önemli, 9'un ne olacağı yani bu 12'nin ne olacağı önemli çünkü parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu aldığı zaman ki bu 109-110 milletvekili demek 3'te 2 çoğunluğu aldığı zaman anayasa değişiklikleri, başkana yönelik görevden alma referandumu başlatma girişimleri veyahut çok ciddi yasa değişiklikleri, başkanın veto edemeyeceği yasa değişikliklerini gündeme getirmesi söz konusu olabilir parlamentonun. Hmm. ilk defa dediğim gibi Venezuela'da 1999'dan beri Sol, daha doğrusu Chavez tarafı ve Sol tabii ki aynı zamanda azınlığa düştü. Bunda tabii ki son... 5 seneden beri, Chavez'in ölümünden 2 sene önce başlayan ve Venezuela'da çok ciddi yoksul sınıfların ve orta sınıfın çok ciddi sıkıntıya düşmesine neden olan iktisadi krizin etkisi çok önemli. Petrol Zaten... fiyatlarının düşmesi gibi. Efendim? Petrol fiyatlarının düşmesi gibi. Aynen. Petrol fiyatlarının düşmesinden hareket kaynaklanıyor. 2000'li yıllarda Chavez'in o cömert e, sosyal politikaları iddialı e, ve aslında e, Brezilya'da yoksullara yönelik çok ciddi e, yeni gelişmeler yapan e, sağlayan e, sosyal politikaları e, petrol fiyatlarının çok yüksek olmasından e, sayesinde gerçekleşmişti unutmayalım Venezuela'da çevre iktidara geldiğinde e, Venezuela Avrupa e, Güney Amerika'nın en eşitsiz ülkelerinden birisiydi. Hala da eşitliğin sağlandığını söyleyemeyiz ama en azından yoksulların güçlendirilmesi, hem mali hem kurumsal olarak güçlendirilmesi konusunda 2000'li yıllarda çok önemli adımlar atıldı Venezuela'da. Ama maalesef Chavez yönetimi bunu yaparken diğer taraftan yolsuzluk suçlamalarına, kayırmacılık suçlamalarına, aşırı parti hegemonyası ve kişi kültü. E, suçlamalarına maruz kalmıştı. Çavez iktidarda olduğu sürece halkın Çavez e, nezdindeki çok yüksek popülaritesi nedeniyle bunu göğüsleyebiliyordu ama Maduro'nun böyle bir popülaritesi yok. Tam tersine biraz fazla e, hatta e, komedi unsuru olarak kullanılan, e, mizah unsuru olarak kullanılan inanılmaz gaflar yapan, e, biraz fazla kaba e, evet. en son birkaç, bir geçen yıl şimdi seçilen şimdi muhalefetin lideri olan ve parlamentoda çoğunluğa sahip grubun liderini ben bunun efendice tarafını söyleyeceğim. Siz onun hangi dilde, hangi kelimeyle ifade ettiğini anlarsınız. Homo olmakla suçlamıştı. Evet. Herkesin önünde. <gülüyor> Biraz ağzı bozuk çok gaf yapan ve çok hatalar yapan biraz coğrafya evet. bilgisi de sınırlı olduğu için biraz Bush'un yaptığı türden hataları coğrafya hatalarını yapan bir kişilik ama en önemlisi enflasyonun %80 %100'e çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Bütçe açının hızla arttığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve çok ciddi biçimde günlük hayatta mal bulmakta yani günlük hayatın mallarını belki diyeceksiniz bunlar açlık değil tabi ki ama günlük hayatta kullanılan malların temininde belki sistemli değil ama düzenli bir eksiklik var ve bu tabi halkta çok ciddi bir huzursuzluk yaratıyor. Bir de şiddet. Yani Venezuela'da belki Chavez'in altından kalkamadığı en önemli sorun yoksullukla mücadeleyi göreli başardığını söyleyebiliriz. Ama toplumun içine sinmiş olan şiddetle mücadele konusunda maalesef e, Chavez e, yönetimi ve sonra onu izleyen Maduro yönetimi hiç başarılı olamadı. Venezuela, Karakaz basit olmak üzere e, toplum içi günlük hayattaki şiddetin e, ölümcül ölümle sonuçlanan çoğu şiddet vakalarının çok yaygın olduğu bir toplum maalesef. Evet. Peki belki bir şey olabilir es geçmiş olabilir ama sağ ne vaat etmişti ki bu kadar fazla oy alabildi? Sadece sola karşı madura'ya karşı olan ya da ekonomik durumu olarak karşı olan e, sinir, sinirden mi kaynaklanıyor sağın ordu, oyunun artışı? Daha çok ondan kaynaklanıyor. Bir tepkiden kaynaklanıyor. Evet. Sağın e, programı neoliberal e, e, güçlü bir neoliberal politika öneriyor, piyasanın serbestleşmesini, ithalatı çok sınırladı Maduro yönetimi bütçe yükünü hafifletmek için ithalatın serbestleşmesini öneriyor. Diğer taraftan Maduro'nun yapmadığını yapmayı vaat ediyor. Yani petrol fiyatlarını, yani içerideki iç tüketimdeki bir Petrol fiyatlarının arttırılmasını ki Maduro bunu yapmak e, gerektiğini söyleyip bir türlü yapamamıştı. Petrol fiyatlarının artmasını yani petrole olan sübvansiyonun e, azaltılmasını e, bunun bir bütçe yükü haline gelmemesini öneriyor. E, aslında Capriles e, e, e, çok zengin bir aileden gelen birisi. E, ve 2002 yılında Chavez'e karşı e, bir darbe teşebbüsü olmuştu hatırlarsanız. Evet. Chavez'i halk sokağa inerek e, korumuştu bu, e, ve darbeyi boşa çıkartmıştı. Evet. Karpüles'in bu 2002 darbesine katılmış olduğu e, söylentisi ve söylenti değil galiba bu bir gerçek. E, onun e, yıllar boyunca Chavez tarafından darbeci olmakla... E, Gayri meşru ilan edilmesine yol açmıştı. Şimdi Capriles'in daha e, halk e, ve demokrasi yanlısı e, bir e, e, tavır çizmesi, e, örneğin e, çok zengin bir aileden gelmesine rağmen hemen hemen e, son beş seneden beri hep e, işte çamurlar içinde e, çok basit bir elbiseyle, öyle gösterişli arabalarla dolaşmadan e, kendisini halkın adamı olarak e, göstermeye çalışıyor. Bir de şunu belirtmek lazım, e, muhalefetin içinde soldan gelen epey insan var. Örneğin partinin genel sekreteri eski bir komünist ve e, bu, bu insanlarda e, Çavez döneminde gerçekleştirilen sosyal politikaların, sosyal e, yoksulların güçlendirilmesine yönelik e, aile yardımlarının e, kesilmeyeceğini e, garantisini veriyorlar ne derece kadar e, sözlerinde dururlar bilmiyoruz dolayısıyla bir e, bir e, hem neoliberal politikaları savunup hem de Chavez'den döneminden kalma sosyal politikaların e, korunması sözünü veren bir karma vaatler e, içinde e, ama en fazla zannediyorum. E, Chavezci e, ekibin e, kaybetmesine yol açan iki neden. Birincisi hakikaten çok ciddi boyutlara varan iktisadi kriz. Diğeri de e, Maduro'nun Çavez'in e, e, karizmasına hiç sahip olmaması. Evet. Tam tersine hatta biraz e, fazla e, Venezuelalıların kendi taraftarlarının bile e, ya bu da çok fazla oldu, çok... E, El aleme rezil olduk. Ben birkaç tane böyle şey açıkça söylendiğini e, okudum doğrusu. Hmm. El aleme rezil oluyoruz e, lafının e, söyleniyor olması. E, tabii burada e, dış politikadaki izolasyon e, Maduro'nun daha fazla arttırdığı izolasyonun da etkisi var. E, bunun da kırılmasını öneriyor Caprilec e, taraftarları. Evet. Bir 7 dakika, 10 dakika civarında bir vaktimiz kaldı. Evet. İsterseniz neyden, neyden bahsedelim? Neden buradan geçiş yapalım? Bu tabii Gü Güney Amerika'da biliyorsunuz Arjantin'de sağ kazandı son seçimleri. Evet. Brezilya'da da Lula'nın yerine geçen kadın başkanın bir... Ee, bir e, yolsuzluk e, soruşturması nedeniyle görevden alınma teşebbüsü var. E, muhalefetin parlamentodan geçirdiği bir tür impeachment yani görevden alma ha, evet. e, devirme e, anayasa çerçevesinde görevden alma teşebbüsü var. Zaten Brezilya'da e, e, artık e, solun e, önümüzdeki seçimleri kazanmasının hemen hemen imkansız olduğu kanaati e, var. Dolayısıyla bu e, 1999'da Chavez'in iktidara gelmesiyle başlayan sol rüzgarın Brezilya'da e, pardon Güney Amerika'da Arjantin'de Venezuela'da şimdi belki yakında e, Brezilya'da e, sağ iktidarlara dönmesi ihtimali var. Böyle bir tahterevalle oyunu gibidir aslında. Böyle 15-20 yıllık dalgalar bunlar. Galiba sol rüzgarın biraz gücünü ve cazibesini iktidarda yitirdiği bir döneme giriyoruz. Çünkü çoğunda da 8 yıl, 10 yıldan beri iktidarda olan Sol yönetimlerden, hatta çoğunda 10 yıldan fazla iktidardan olan sol yönetimlerden bahsediyoruz tabii. Evet. Dilma Rozef miydi isim? isim. Dilma Rozef, evet. evet. Evet. Yani çünkü Dilma Brezilya ve yolsuzluk diye baktığınız zaman Lula'nın oğluna, oradaki futbol federasyonuna kadar birçok alanda yolsuzluk haberleriyle karşılaşması Çok. İnanılmaz mümkün. bir yolsuzlukların evet. ıı üst üste geldi. Yani burada tabii ki Sadece solu suçlamamak lazım. İktidarda olduğu için şu anda onlar daha fazla gözüküyor ama muhalefetin yönettiği eyaletlerde de aynı yolsuzluk suçlamaları gündeme geliyor. Brezilya'da bir, gerçekten bir toplumsal hmm. sorun. En yukarıdan aşağıya kadar inen bir sorun. Yani Bizde, bizde bilmediğimiz boyutta bir yolsuzluk sorunu var Brezilya'da. Ee, ve bununla baş etmeyi Lula e, söz vererek gelmişti ama e, maalesef e, o da başarılı olmadı. Hatta kendisiyle ilgili iddialarda artık dinleme gelmeye başlıyor. Oğlu üzerinden hatta doğrudan kendisiyle ilgili. Hmm. E, doğrudan kendisiyle ilgili olanlar daha çok siyasi amaçlı yolsuzluk iddiaları. <gülüyor> yani milletvekili satın almak falan gibi mecliste ama ailesiyle ilgili e, iddialar e, var. Ama Dilmaru Sevin 2005'te özellikle petrol şirketinin başındayken e, yaptığı dağıttığı, başında olduğu yolsuzluk şebekesi e, ile ilgili iddialar çok daha ciddi. E, Lula döneminde e, iktidardaki e, partinin, Lula'nın partisinin e, cumhurbaşkanı yardımcısı dahil olmak üzere epey bir üst düzey yöneticisini istifasına talep etmişti evet. bu yolsuzluk iddiaları evet. çok ayyuka çıkmış kişilerle ilgili fakat buna rağmen bu işte yani sadece koru, o insanları da her seferinde koruduğunu söyleyemeyiz ama galiba bu onun da boyunu aşan bir boyutta ve başa çıkması çok kolay değil evet bu Türkiye ile ilgili belki son konuşabiliriz. Ee, Türkiye'de durum e, hem özgürlükler açısından, e, yaşanan şiddet açısından e, son derece vahim. E, diğer taraftan e, örneğin Musaibinde yeniden e, sık yönetim ilan edildi ve e, yanılmıyorsam siz daha doğrusunu görmüşsünüzdür belki. E, üç kişi e, öldü. Evet. yanılmıyorsam nusaybinde ee, bu döne döne dolaşan bir e, sokağa çıkma e, sık yönetim değil pardon yanlış söyledim sokağa, sokağa çıkma, çıkma yasa iller yasası çerçevesinde uygulanan yani askerin yönetime geçmediği iller yasasının verdiği yetkilerle kaymakamın veya valinin ilan ettiği sokağa çıkma yasakları bütün ilk, e, şehirde değil ama şehrin bazı mahallelerinde özellikle uygulanan sokağa çıkma yasakları e, ve bu yasaklar sırasında sokağa çıkan kişilerin e, vurulduğu e, üç kişinin işte müsabbinliği vefat etti. Topladığımız zaman bu sokağa çıkma yasan olduğu e, yerlerdeki yani son iki aydan beri yapılan uygulamalarda ölü sayısının 30'un üzerine sadece sokağa çıkma yasağına uymadığı için ölen kişilerin sayısının 30 civarında olduğunu tek tek saymaya çalıştım. Bulabildiğim sayı bu. Bu çok yüksek bir şey. Çok yani Hakikaten orada bir dehşet yaşanıyor. Bir... E, e, o, o, o bölgenin insanlarının bir kısmının artık şehri Silvan'da olduğu gibi, Cizre'de olduğu gibi şehri e, mahallelerini terk edip e, şehri de terk etmek e, ihtiyacı duyduklarını görüyoruz. E, yani bir, bir bakıma dışarıdan bakınca sanki e, iktidar o bölgeleri boşaltılmış e, e, mahalleler ve çevirme e, amacını gidiyor diye de düşünebiliriz. Evvelden köyler boşaltıldı. Şimdi mahallelerin boşaltılması e, politikası sanki e, dolaylı biçimde uygulanıyor. Davutoğlu Cizre'de tek bir sivil kayıp yok diyordu. O sıralarda Efendim? işte Davutoğlu geçtiğimiz Eylül ayında Cizre'de tek bir sivil kayıp yok diyordu. O sıralarda işte genç çocukların buzdolaplarında saklandığı, cesetlerinin buzdolaplarında saklandığı gibi durum vardı. Şimdi bu durum kabul ediliyor mu? Bununla alakalı herhangi bir açıklama yapıldığını ben görmedim ama belki sizin görünüzü açanmıştır. Ben de görmedim maalesef. Evet, çok orada arkadaşlar. yaşananlar da biraz Türkiye'nin batısında çok yankı uyandı. E, cephesinde hiç yankı uyandırmıyor evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin e, çabaları var bölge milletvekilleri aracılığıyla veyahut oraya giden milletvekiller aracılığıyla çok ciddi bilgilendirme ve izleme çabaları var ama bunun e, mülki yöneticiler e, yerel yöneticiler idari e, mülki idare amirleri e, kaymakamlar valiler nezdinde hiçbir etkisi yok ve hükümet e, merkezden bu politikayı, bu bastırma ve sindirme politikasını fütursuz biçimde yürütüyor. Bunun sonucu ise o bölgede büyük ihtimalle Türkiye'nin Türkiye'de iktidara, devlete ve kurulu yapıya yönelik bağın hızla koptuğunu ve bunun çok uzun vadeyi beklemeden çok vahim sonuçları olabileceğini de görmemiz lazım. Maalesef iktidarın burada bir çok ciddi bir körlükle karşılaştığını görüyoruz. Aynı Rusya konusunda olduğu gibi. Evet. Rusya konusunda da son Irak yönetiminin de çıkışıyla beraber şu anda Türkiye hem Irak hem İran ve hepsinden daha fazla saldırgan biçimde Rusya tarafından Ateş çemberine alınmış durumda. Evet. Yani biz farkında mıyız bilmiyorum. İktidardakiler herhalde farkındadırlar ama şu anda hakikaten üç koldan ateş çemberi altına alınmış durumda Türkiye ve bunu NATO üyesi olarak... İlla NATO desteğiyle savuşturması bana pek mümkün gelmiyor. Ayrıca. Son derece başarısız, son derece sıkışmış. Suriye konusunda da kendi hedeflerini, gereklerini yerine getirmekten de artık aciz. O hedefleri desteklemesek de en azından o hedefleri yerine getirme kapasitesine sahip bir hükümet vardır. Şimdi onları yerine getirmekten de aciz Suriye'de parmağını oynatma imkanına sahip olmayan dolayısıyla amacının tam tersinde bir duruma düşmüş olan hakikaten bütünüyle iflas etmiş evet. bir dış politikadan bahsediyoruz ve burada Avrupa Birliği görüşmelerinin yeniden canlandırılması, göz boyaması ile bunun telafi edilmesi mümkün değil sonuçlarına. Evet karanlık bir durum Türkiye'de de var aynı şekilde. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Pek ilginler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Açık Bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Merhaba Güven Bey e, Merhaba Can, günaydın Günaydın, merhabalar e, bu, bu hafta Ömer Madra yok Önümüzdeki hafta itibariyle açık gazetede tekrar yerini alacak Bizde bir kayıt programı e, yaptık e, kendisi olmamasına rağmen Bir de konuğumuz var galiba Evet, konuğumuz Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi neredeyiz ne hatırlıyoruz? Ben kısaca oradan başlayayım. Evrim serisine kısa bir mola verdik. 2016'nın başından itibaren devam edeceğiz. Çünkü bu aralar gündemdeki birkaç konuyu programa taşımak istedik. Ee, i̇ki hafta önce Boğaziçi Üniversitesi e, Biyomedikal e, Mühendisliği Enstitüsü'nde düzenlenen Beyin Görüntülemede Yeni Gelişmeler e, Konferansı'ndan bahsetmiştik. Geçen haftada din, ahlak ve sosyal davranış e, konusunda ilginç bir çalışmayı e, Koç Üniversitesi'nden Bilge Selçuk'la e, konuşmuştuk. E, gelecek hafta ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, çok güzel bir konferans gerçekleşecek. E, Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en büyük şairi Nazım Hikmet e, üzerine e, konferansı düzenleyen e, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi nin de e, müdürlüğünü yapmakta olan e, Murat ile bugün biraz bu konferanstan bahsedeceğiz. Bu e, çok kısaca e, fakat bahsediğim konuya gelmeden önce bunu izleyen haftalarda da e, yine Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak bir başka konferans. Beşinci Evrim Bilim ve Eğitim Sempozyumu. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta e, bu sempozyumu aktarmaya çalışacağız. Ömer Bey Paris'ten döndükten sonra iklim değişikliğinin... E, yani akıl yürütme üstünde bir takım negatif etkileri olduğunu gösteren yeni çalışmalarla bir program ayırmamızı istemişti. Öyle bir program yapacağız. Bir de mantıkçı, matematikçi ve bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerini atmış George Bull'un 200. doğum yılı bu sene. 2015 bitmeden Bull üzerine bir program yapıp, e, Profesör Doktor Cem Sayın konutluğuyla e, Buğul'un mantık ve matematiğe olan katkılarından e, konuşacağız. E, şimdi gelelim bugünkü programa e, Murat Gülsoy'u açık radyo dinleyicileri e, yakından e, tanıyorlar. E, on parmağında on marifet olan bir kişi. Ben bu e, her marifesini anlatmaya kalksam bu yarım saati buna ayırmam gerekir. Ama şu kadarını söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliğini bitirdikten sonra yine Boğaziçi'nde psikoloji bölümünde yüksek lisans. Arkasından da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliğinde doktora yapıyor Murat. Ee, şu anda da Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde e, profesör, doktor olarak öğretim üyesi olarak e, çalışmakta. E, çalışma alanı e, lazer doku e, etkileşimi. E, fakat e, Murat'ı e, bu akademik yanının yanı sıra e, edebi yanıyla da tanıyoruz. Ben 10 sene boyunca çıkmış olan Hayalet Gemi dergisi sayesinde ilk kez Murat'la tanışmıştım. Öykü ve roman yazarı olarak Türkiye'de en önde gelen bilinen isimlerden Murat. Bir sürü önemli ödülü var. Yunus Nadi roman ödülü. Sayın Faik Hikaye Ödülü Sedat Simari Edebiyat Ödülü gibi e, eserleri pek çok dile çevrilmiş durumda e, aynı zamanda e, Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nin genel yayın yönetmenliğini e, yapmakta. yaklaşık e, 10-11 senedir e, geçen seneden bu yana da yeni kurulmuş olan Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Mahkezi'nin e, direktörlüğü görevini sürdürmekte e, dinlememiş olanlar varsa onlara da hatırlatayım Türkiye hikayelerini anlatıyor ve de Hayati Hakikiye hikayeleri projesinin de e, düzenleyicilerinden Murat geçen haftada hikayelerden birisini e, seslendirdi e, Murat hoş geldin yeniden çok teşekkürler stüdyoya kadar geldiğin için hoş bulduk bu tanıtım için ben de teşekkür ederim yüzüm kızararak dinledim böyle e, sağ ol teşekkür ederim e, e, Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde sahiden çok sevindirici bir şey oldu. Nazım İsmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi diye bir merkez kuruldu. E, bu e, senin e, önderliğinde çabanla oldu ve bu e, araştırma merkezinin e, şimdiye kadar yapmış olduğu pek çok kimliğin yanı sıra belki bunların içinde en önemlisi ya da en anlamlısı Diyelim Gelecek hafta olacak Nazım Hikmet konferansı Bu konferans Herkese açık mı? Hangi günlerde olacak? Hem de bunlardan Bahsedip duyurmuş olalım Hem de konferansın içeriğinden isterken bir parça Bahsedelim Gelmek katılmak isteyenler olabilir Gelemeyecek olanlar da en azından Konferansta nelerin konuşacağını duymuş olsunlar Tabii konferans 14-15 Aralık yani pazartesi ve salı günleri gerçekleşecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin ana kampüsünde Güney Kampüs diye de bilinen yerde ilk gün büyük toplantı salonunda yani Güney Kampüs'teki halk arasında saatli bina olarak bilinen Albert Hall'de saat 1'de başlayacak. Saat 1'den 4'e kadar olan program... İngilizce olacak bildiriler sunulacak elbette ki herkese açık bütün program herkese açık yalnız burada çeviri olmayacak saat 16.30'da yalnız bir açılış programı olacak yani sempozyumun ana açılışı saat 4.30'da olacak burada benim bir küçük açılış konuşmam var ama asıl davetli konuşmacılarımız umuyorum ki bizimle olacaklar onlar İngiltere'den gelecekler Saime Göksu ve Edward Timps Kendileri yani yazılmış uluslararası bilinen en iyi Nazım Hikmet biyografisinin yazarları Romantik Komünist adı altında yayınlanmıştı. Zaten Türkçe'de de mevcut. Gerçekten çok iyi bir çalışma. Bütün o güne kadar yazılmış anılardan, belgelerden yola çıkarak yazılmasının yanı sıra referansları da çok akademik bir şekilde verildiği için çok sağlam bir e, biyografi. Bildiğimiz gibi Nazım Hikmet hem e, bir açıdan yani çok büyük bir yazar ve şair olmasının yanı sıra mitolojik de bir figür. Yani geçmişimizdeki böyle kahraman e, figürlerimizden biri olduğu için onun hakkında yazılanlar e, kimi zaman e, çok böyle e, iyi e, referanslandırılmayabiliyorlar. E, bu şeyden sonra davetli konuşmacıların e, konuşmasından sonra da bir şiir oyun var. Bu şiir oyunun adı insan manzaralarından memleketim adını taşıyor. Ee, tabii memleketimden insan manzaralarını e, konu alan bir e, oyun. Aslında bu bir kolaj. Ben ve e, Edebiyat Bölümünden e, Zeynep e, Uysal e, bu kolajı hazırladık aslında. Ve Temel mantığı da şuydu. E, bilindiği gibi memleketimden insan manzaraları Nazım'ın en büyük eseri. Yani başyapıtı diyebileceğimiz beceri ve yıllara yayılıyor yazılması ve bunu yazma süreci içerisinde de hem Piraye'ye hem de Kemal Tahir'e mektuplarında sıklıkla bu yazım sürecini anlatıyor. Yani kimi zaman tanıştığı bir takım insanları nasıl şiire soktuğunu, kimi zaman şiirin teknik özellikleri, zaten şiir de demiyor. Bu bir roman olsa gerek diyor. Hatta bir yerinde de diyor ki ya ben bunun adını galiba yanlış koydum. Bu memleketimden insan manzaraları değil, insan manzaralarımdan memleketim olsa gerek. Biz de bu lafı aldık ve bunu e, bu bir oyun haline getirdik. Yani bir tarafta e, bu mektuplardan alıntılar var, bir tarafta da o mektuplarda sözü ettiği, işaret ettiği kısımları şiirin içinden bulduk seçtik onları bir araya getirdik ve onları Cüneyt Yalaz sahneye koyuyor ee, Ayşe Selen ile birlikte ikisi e, oynayacaklar yani bir 30 dakika kadar sürecek belki yarım saat biraz aşabilecek bir oyun e, ile birinci günümüz tamamlanıyor ertesi günde salı günü e, bu sefer bir başka binada yine Güney Kampüs'te İbrahim Bodur e, salonunda e, sabah 10'da başlıyor oturumlar ve akşam akşama kadar sürecek ve kapanışta da saat beş buçukta da şairlerin bakışı Nazım Hikmet ve Türkçe şiirin serüveni başlıklı bir panelle ki bu panelde de günümüz şairleri katılıyor küçük İskender Deniz Durukan Ömer Erdem Mahmut Temiz Yürek Nazmi Ağıl Gonca Özmen yani istedik ki iki gün boyunca çeşitli ...akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların sunuşlarından sonra sözü günümüz şairlerine bırakalım... ...ve onlar bakalım Nazım Hikmet hakkında ve kendi şiirleri hakkında nasıl bir yorumda bulunacaklar. Bu şekilde bir program hazırladık. Evet. İkinci, günün, i̇kinci gün baştan sonra Türkçe olacak bütün oturumlar. Bu oturumların ilkinde sahneden resme Nazım Hikmet'in görsel dünyası üzerine odaklanılıyor... İkinci oturumda ise felsefe ile sanat arasında, şiirin ardındaki dünya isimli bir oturumumuz var ki burada senin de bir sunumun olacak. Birinci oturumda da benim bir sunumum olacak. Üçüncü oturumda daha şiirle düşünmek, sesler ve söylemler biraz daha anlatım biçimlerine yönelilecek. Burada özellikle tek tek saman sarısı gibi, Şeyh Bedrettin destanı gibi, böyle tekil bir takım şiirleri üzerinden incelemeler var. Hatta son şeyde bildiri de Türk ve Kürt şiirinin modernleşme sürecine sınıfsal müdahale diye bir bildiri var. Bu da başka bir bakış açısından evet, evet. giriyor ve son oturumda da Nazikmet'in izleri şiirde modernizm, estetik ve siyaset üstünden bildiriler var. Yani bir avangard olarak Nazım Hikmet, işte ikinci yeni ve Nazım Hikmet ve diğer bizdeki şiir akımları üzerine çalışmalar var. Ben çok heyecan verici buluyorum burada toplanan bildirileri ve umuyorum ki belli bir süre sonra bu bildiriler genişletilerek bir kitap haline de getirip daha kalıcı bir katkı sağlamış oluruz. Çünkü bizim amacımız gerçekten Nazım Hikmet üzerinden kalıcı bir araştırma birikimi sağlamak. Yani bizim merkezin ana amaçlarından biri bu. Bu arada bunu tabii merkez diyoruz ama aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Enstitüsü ve Çeviri birim Bölümünün ortaklaşa çabalarıyla düzenleniyor. Yani ana düzenleyiciler bu bölümden. Aslında tabii bunu birbirinden ayırmak çok da kolay değil çünkü bizim merkez çok ilginç bir şekilde geçen sene yani o üniversitedeki en geniş katılımlı merkezlerden bir tanesi. Yani içinde sosyal bölümlerin hemen hemen hepsinden hocalarımız var. Edebiyat bölümlerinin yani Türk Dil Edebiyatı, Batı dilleri Edebiyatı, Çeviri Bilim'den hocalarımız var. Dolayısıyla tarihten hocalarımız var. İlk kez böyle edebiyat, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin bir araya gelerek kurdukları bir merkez olması sebebiyle sadece Nazım Hikmet özelinde değil bu alanları kapsayan içinde bir bağımsız araştırma merkezi olması açısından da çok önemli buluyoruz. Zaten çalışmalarımızın bir kısmı, yani büyük bir kısmı Nazım Hikmet'le ilgili olsa da Diğer kısımları başka alanlar ya da başka konularda da olmayı sürdürüyor. Yani bu merkezin etkinliklerinden de bir parça bahsedebilirim tabii. Yani bakış açısı olarak da zaten bu sempozyuma katılanların profili bizim merkezin de yaklaşımını sergiliyor. Yani sadece edebiyatçılar ya da edebiyat bilimciler yok. Aynı zamanda hem beşeri bilim, sosyal bilimlerden gelenler var hem de Başka bilim dallarından gelenler var yani felsefeden de gelenler var. Bu bizim zaten disiplinler arası yaklaşımımızın da bir göstergesi. Çünkü Nazım Hikmet sadece edebiyat bağlamında ele alınacak, ele alınabilecek bir figür değil. Çok büyük önemli bir figür. Her açıdan üzerinde çalışılması gerekiyor. Bunu ben her defasında söylüyorum ama içine girdikçe ve çalıştıkça daha çok farkına varıyorum Yasaklı bir şair olması uzunca bir süre neredeyse 20. yüzyılın tamamında yani 2000'li yıllara kadar üzerinde doğru düzgün akademik bir çalışma yapılmıyor. Yani çok seyrek belki yurt dışında Nedim Gürsel'in mesela bir doktora tezi vardı ki kapsamlı gerçekten önemli bir katkı. Ama onun dışında Türk üniversiteleri, Türkiye'deki üniversiteler çalışamıyorlar üzerinde. Çalışılamadığı zaman da yani böylesine büyük bir figürü çalışmadan... Ee, edebiyatı, Türk edebiyatı Türkiye'deki edebiyatı anlamaya çalışmak e, Çok eksik oluyor Yani büyük bir gedik var ortada Ve bu yokmuş gibi ikinci yeniyi okumaya çalışıyorsunuz Yokmuş gibi garibi okumaya çalışıyorsunuz Yokmuş gibi Türkiye'deki işte Toplumcu gerçekçi şiiri anlamaya çalışıyorsunuz Ama asıl figürü Hiç çalışmamışsınız ya da modern şiiri Anlamaya çalışıyorsunuz ama en avantgard Şairi üzerinde çalışma yok Şimdi bunların eksikliklerini Gidermek 2000'li yıllarda başladı hem yasak kalktığı için hem de işte Bilkent Üniversitesi'nde o tarihlerde edebiyat bölümü çok öncü çalışmalarla imza attığı için birbiri ardına master tezleri, doktora belki tezleri yazılmaya, makaleler yazılmaya, sempozyumlar yapılmaya başlandı. Bizim merkezde hem bu akademik çalışmalara katkıya devam etmek hem de yeni e, açılımlar e, yapmak için e, çabalıyor e, ve iyi de gidiyor zannediyorum. Yani bu sempozyumdan o yüzden çok heyecanlıyız. Bütün dinleyicileri de gelip dinlemeye orada davet ediyorum aslında. Çünkü yani mekanımız da mü mü şey müsait e, ve herkesi de açık. E, bir ön kayıt yaptırmadan ya da herhangi bir ücret ödemek. Hayır, ee, hayır. gerekmeden her isteyen gelebilir. Elbette, tabii, tabii. Yani bizim bütün e, akademik etkinliklerimiz hemen hemen e, bu şekilde e, sağlanıyor. E, onun dışında da zaten internet sitemizden de e, Nazım Hikmet Merkezi e, Boğaziçi Üniversitesi diye aradığınızda kolaylıkla erişebiliyorsunuz. E, orada da diğer hem etkinliklerimizle ilgili bilgiler var hem daha önce yapılmış olan etkinliklerin video kayıtları Mevcut ee, ve birçok bir başka Nazım Hikmet'le ilgili projenin e, hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz veya araştırmacılar için e, iyi bir Nazım Hikmet bibliografiyası yani hangi kitap ne zaman yayınlanmış kim yayınlanmış kapağı nasılmış gibi ya da bir basın arşivi kurduk mesela o da e, hızlıca hayata geçiyor e, sürekli çünkü her gün Nazım Hikmet'e atıf var Türkiye'de gazetelerde kimi zaman bu bir köşe yazarı bir yazısında kimi zaman bir haber olarak kimi zaman bir tartışmanın içerisinde bütün bunların taranabileceği bir basın arşivi çalışmamız da sürüyor. Yani şu anda sondan başa doğru gidiyor erişebiliyorsunuz. Onun dışında bir fotoğraf arşivi var. İşte küçük yeğeni Murat Germen'in katkılarıyla başlattığımız. Üniversitede küçük bir araştırma kitaplığımız var Nazım Mete ilişkin. Onun dışında da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Örneğin disiplinler arası karşılaşmalar diye bir seri yaptık. Orada da yine farklı sosyal bilim, edebiyat beşeri bilimlerden insanlar bir araya gelip mesela şehrin hallerini tartıştılar. Ya da başka konularda yani herkesin farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceği birbirini birbirine duyabileceği ortamlar oluşsun istiyoruz. Yani bunu hem akademik düzey hem de ee, mesela yüksek lisans çalışması yapan öğrenciler açısından da böyle bir ortam yarattık. İşte yüksek lisans buluşmaları diye bu sene de devam edeceğiz. Yani her sene e, iki güne yayılan farklı alanlarda çalışan insanlar bir araya gelsin birbirini dinlesin. Yani tezleri hangi aşamada olursa olsun e, bunu paylaşsınlar istiyoruz. Çünkü bizim bu e, üniversitelerin yani dünyada da bir parça öyle birbirinden çok bağımsız yani aynı koridorda çalışan insanlar bile birbirlerinin ne yaptıklarının çok farkında olmuyorlar. Oysa ki tarihte doktora yapan bir öğrencinin bence aynı üniversitenin edebiyat bölümünde hatta aynı şehirdeki diğer üniversitelerde neler yapıldığını biliyor olması lazım. Ne kadar bilirse, birbirlerine ne kadar konuşursa e, bunun veriminin artacağını ve birbirine daha fazla ilham vereceğini çünkü biraz da ilham meselesi olduğuna inanıyorum. Yani Biraz da heyecan meselesi. Çünkü doktora yapmak, master yapmak e, yalnız kalıyor insan e, bir biçimde. Yani sokağa çıktığı an, e, üniversiteden çıktığı an kimse bunlarla ilgilenmiyor. Dolayısıyla birbirimizin çalışmalarıyla ilgilenerek Böyle bir ortam yaratmak da bizim merkezin misyonlarından ya da amaçlarından bir tanesi diye düşündük. Evet, bunların hepsi sahiden çok sevindirici şeyler. Yani bu merkezin kurulmuş olması bence Boğaziçi Üniversitesi için çok önemli bir üniversitenin, ...sandığına eklenmiş bir küçük mücevher gibi düşünebilir. E, program içeriği de, konferans programının içeriği de... ...sahiden Nazım Hikmet Şiiri'nin e, hak ettiği gibi... E, ...geniş kapsamlı, çok disiplinli, e, çok güzel bir konferans olacağını düşünüyorum. Ve öyle gözüküyor ki... E, ...merkezin etkinlikleri devam edecek ve önümüzdeki yıllarda... E, ...başka... Konferanslarla, çalıştaylarla, kitaplarla, e, belki filmlerle e, pek çok şekilde karşımıza çıkacak. Herhalde konferansın e, konuşmacılarını e, görmek isteyenler, programa bakmak isteyenler, Boğaziçi Üniversitesi, Nazım Hikmet e, Merkezi filan gibi kelimelerle e, ararlarsa... E, ...bir arama muhtarıyla internet üstünden görebilirler değil mi? Evet, evet. nazimhikmetmerkezi.com diye girdikleri zaman da erişiyorlar. Öyle bir daha hızlı bir adresimiz de var. Çok kolaylıkla erişmek mümkün. Yurt içinden, yurt dışından, çeşitli üniversitelerden konuklarımız olacak. Yani katılımcı, mesela görüyorum burada Yale Üniversitesi var... University of California, Santa Cruz var. Ee, yurt dışından gelen Princeton var. İşte Harvard var. Ee, ülkeyi içinden de Kadir Has, Yeditepe, Beykent, e, Koç, e, tabii ki Boğaziçi Üniversitesi, e, Mimar Sinan, Yıldız Teknik, e, İstanbul Şehir Üniversitesi, yani epeyce bir e, çeşitli e, üniversitelerden katılımın olduğu bir Sempozyum olacak, heyecanla bekliyoruz bir önce gerçekleşmesini. Evet, sahiden çok heyecanlı ve sevindirici bir olay. Ben Saime Göksu ile Edward bu Romantik Komünist başlıklı kitabın da oldum olası çok beğenirim. Onların da bu şekilde onarı edilmeleri, çağrılmaları konferans yer almaları bence özellikle sevindirici olmuş e, bu tür özenli bir biyografi e, hazırlamış olan çok insan yok e, ben de onları da göreceğim diye özellikle seviniyorum bir de belki bitirirken bir e, Nazım Hikmet Şiir Festivali e, sizin konferansa kardeş olarak düşünülebilecektir Şiir Festivali'ni e, duyurmuş olalım e, Müzey Carolina'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılından beri sürmekte olan e, bir festival var. Murat sen de biliyorsun. Evet. E, ben bu festivalin birinci toplantısına katılmıştım. E, o çevrede yaşayan e, Türklerin düzenlediği ve giderek büyüyen uluslararası e, üne kavuşan e, bir festival haline geldi. Nazım Hikmet'in Adı, şiirleri, çalışmaları böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2009 yılından beri giderek daha artan bir ilgiyle karşılaşarak dururulmakta. Evet, Şimdi pek vaktimiz kalmadı. Bir de aslında sana Boğaziçi Üniversitesi yayınlarının genel yayın direktörü olarak yayıncılıkla ilgili bir şeyler soracaktım. Ama belki zaten çok konuşacak işide şey yoktu. Bir tane e, 50 bin kadar kitabı e, bir araya getirdiği ve bunları imha etmeyi düşündüğü filan e, üstüne haberler çıktı son günlerde gazetelerde. E, milli değerlere aykırı olan kitapları e, ayırmaya e, çalışıyorlarmış. E, belki son bir dakika iki dakikada e, yayıncılık açısından e, bu konuyu değerlendirsek. Yani TÜBİTAK çok geçmişi olan bir, TÜBİTAK yayınlarının çok geçmişi var. Hepimizin aslında eğitim hayatında da katkısı da vardır. Yani TÜBİTAK bilim ve tekniğin ilk halinden itibaren ben takip eder sonra kitaplarını da alırdım. Sonraki yıllarda da dikkat ettim. Hakikaten çok büyük sayıda kitap basıp satabilen, yaygınlaştırabilen bir kurumdu. Ama son yıllarda ki evet. ben de içinde bir tarihte 2004 civarında bir, bir sene yayın kurulunda gittim çalıştım. İçeriden de gördüm sıkıntılarını aslında. Sıkıntılar sadece siyasal ve ideolojik değil aynı zamanda bürokratik sıkıntıların da çok içindelerdi. E, ama yani bunlar aşılabilir şeyler sonuçta. E, benim temeldeki oradaki üzüntüm e, bu kadar büyük bir yapının ki orada onlarca insan çalışıyor bu kadar büyük kaynağın Yeterince verimli kullanılmaması, gitgide hantallaşması ve mevcut birikimin de bir biçimde heba edilmesi bir takım ideolojik nedenlerden dolayı özellikle sanırım evrim kitapları gibi kitaplardan böyle bir simge, simgesel bir şekilde uzak durmayı yeğleyen bir tavırları var ki bu bence... Hem doğru değil hem uzun vadede de ki hiç kimseye de bir faydası olacak bir tavır değil. Ama son çıkan haberler bunun ötesinde yani millileştirme, yerelleştirme gibi bir kavramı zaten anlamak çok mümkün değil. Ama haberin içeriğini okuduğumda bunun tırnak içinde normal inceleme kitapları, popüler bilim kitaplarının, değil de onların bir de çocuk kitapları serileri var ve o çocuk kitapları serilerinin evet. içerisindeki bir tane kitap özellikle onun haberi yapılmış İ içinde işte bütün farklılıklarımızla bir arada mutlu yaşayabiliriz birbirimize saygı duyarak denilen bir paragrafta da farklı dinlerden bayramları beraberce kutlayabiliriz gibi aslında yani günün 24 saati bütün politikacıların bir biçimde, hamasi biçimde bunu meydanlarda söyledikleri şeyi yazılı olarak görünce galiba çok sevmemiş birileri, iş güzellik etmiş herhalde ve böyle bir yola girilmiş. Umuyorum, aslında umam, umamıyorum yani çok da gerçekçi olursa, hani umuyorum ki diyecektim bunlar geride kalır, eskisi gibi Tübitak daha iyi bir yayıncılık yapar. E, ama zannetmiyorum gidişatın ben öyle olacağını zannetmiyorum. Belki en temizi şu olabilir. Tamamen yayıncılıktan çekilmesi. E, onun yerine bağımsız bilim yayıncılarının bunu herkesin kendi e, dünya görüşüne göre kendi çizgisinde yayın yapması belki daha doğru olur. Daha dürüstçe olur. E, daha e, tıpkı bilimsel projelerde olduğu gibi daha çok bir koordinatör rolünü üstlense belki e, herkes e, daha rahat eder gibi geliyor. Ama büyük bir birikimin de bir biçimde e, yok olup gittiğini de görmek mümkün. Yani şöyle söyleyeyim en e, az satan kitabımızı 10.000'le 10 basıyoruz diyorlardı o tarihte ki yani bu kitapları herhangi bir yayıncının bugün basması hani bin tane basıp ancak bir yılda tüketebileceği kitabı bu kadar zor kitapları bazen e, bilimsel bilim, popüler bilim kitaplarını e, 10.000'le, 10 20.000'le 50.000'le basıp bunu da satabiliyorlardı. Yani bu ...aslında son derece bizim için işlevsel ve iyi bir şeydi. Ee, ama anladığım kadarıyla gitmiyor yani oraya doğru gitmiyor. Öyle maalesef de aslında bu birikimin heba edildiğini ben de düşünüyorum. Tübitan basmış olduğu evrimle ilgili hemen her kitap artık listeden çıkartılmış vaziyette. Orada görülmüyor yeni basımları yapılmadığı gibi satılmamış olan e, kopyaları da büyük ihtimalle bir depoda bekliyorsun filan. E, çok üzücü. E, ama e, bu aralar böyle. Evet. E, peki Murat, e, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Nazım Hikmet Konferansı e, umarım e, türsüzce hiçbir aksama olmadan e, gerçekleşir öyle olacağına eminim. E, bugün aslında biraz bilimle felsefe sohbetlerinin ortasından hafifçe dışarı çıktık gibi oldu. Edebiyatı işin içine getirdik. Ama senin de dediğin gibi aslında Nazım Hikmet şiiri felsefeyle de bilimle de temas eden e, niteliklere sahip. Nitekim konferanstaki bazı konuşmalar e, bunun da altını çiziyor olacak. E, ben e, programı kapatırken e, iki küçük anons daha yapayım. Bir tanesi e, National Geographic e, televizyonunda e, gösterilmekte olan bir belgesel var. Çığır açan buluşlar diye e, açık bilinçte üstünde durduğumuz e, genetik bilimler, beyin bilimleri, e, siber insanlar, robotlar e, gibi konulardan e, bahsediyorlar. Bunu duyurmuştum. E, kaçıranlar nereden izleyebileceklerini sormuşlar diyebilirim. Bu programların tekrarları olacakmış e, natgeotv.com.taksim.tr adresine giderlerse ya da National Geographic e, TV diye aratırlarsa e, gerekli bilgiyi e, bulabilirler. E, gelecek hafta, e, pardon bu hafta e, çarşamba günü olacaktır. E, Su ve çevre ve iklim üstüne son bölüm yayınlanacakmış fakat evet. bölümleri yeniden seyretmek mümkün. Açık bilinçcin geçmiş programlarını da Twitter hesabı üstünden ilgilenerek Açık Radyo'nun podcast sayfasından dinlemek mümkün. Bunu da bir kez daha bunu duyurmuş olayım bugün Ömer Bey'siz bir program yaptık Can çok teşekkürler biz teşekkür ederiz Tek başına ağır dediğin için bize evet, haftaya Ömer Bey'de geldik ve bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 5. Evrim Bilim ve Eğitim Sempozumundan bahsediyor olacağız evet çok teşekkürler Murat Bey Güven evet, Bey size de teşekkür ben ederim teşekkür ben de ederim, sağ olun. haftaya görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın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 Evet böylece de Açık Gazze'nin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık